Eskiden bizim İsmail böyle miydi, böyle miydi, ne kadar iş idi, gül kaynıyordu burası, Allah üç kitap okunuyordu bir zamanlar burada, hem de ne kadar zaman sürüyordu vesaire. Kimse böyle gık demezdi, of of falan demezdi, herkes icabında, hocam hak tokatı vur derdi icabında. Çünkü sen nefis için buraya gelmiyorsun, ne kadar tahammüllüyduk değil mi? Bak nereden nereye düştük peki. Eskiden bizim gemimiz burada iskeleye kolum kadar kalın kalın halatla bağlıydı. Ama halatın iplikleri bak koptu koptu birkaç tane iplik kaldı. O ipliklerle gemi tutuyor ha. Bu, bu, bu, bu efendim urganı bu urganı bu gemiyi iskeleye bağlayan ipi kalınlaştırmak veya yenilemek mecburiyetindeyiz. Amma lakin ne oldu bizi anlamadı Gitti üzerimize ölü toprağımız serpildi. Olmadı bir türlü böyle ayaklarımızın üzerine kalkıp da ya işte elhamdülillah bak kalktık, girildik. Hadi şimdi birinci adımı atayım vesaire gibi. Böyle bir celadet, böyle bir salabet, böyle bir metanet, böyle bir delikanlılık gösteremiyoruz. Ayılır gibi oluyoruz, kendimize geliyoruz. narkozun tesiri neyse geçiyor. Tam kendimize geleceğiz. Bin arkadaşla küt gene gittik. Haydi bakalım onun arkasında sağa sol bilmem ne bir deli dolu oluyoruz vesaire. Yıkılır gibi oluruz. Hadi bakalım son demde bir daha ayılır gibi oluyoruz. Gene ölüp gidiyoruz. Allahü Teala bu efendim çirkeflerden, bu çirkinlerden şu mazlum kullarını masunu mahfuz eylesin. Bizimizde dertli insanlar var. Geceleyin tecavüz saatinde seccadesini ıslatan insanlar var. Burada efendim yani her kesimde olabilir yani bazı efendim işte yaramazlıklar vesaire veya yaramazlar vesaire. ama ama bir çuvalın içerisinde 300 tane elma var ise, 3 tanesi 5 tanesi eğer yaramazsa kaldır bu çuvalı at ya. Bunun elması yenmez denmez. Bu mantık değildir. Elbette tabi olacak yani. Sahabe-i bir birine yaramazlıklar oluyordu vesaire. Değerlendirmeleri yaparken çok hassas davranalım, çok. resul Ekrem buyurdu, her gelen gün, giden gün aratacaktır. Her gelen gün, giden gün aratacaktır. Bu ne demektir kardeş? Bu yani gittikçe eksilme olacak diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kıyamete kadar da benim sünnetimi yaşayan bir cemaat mutlaka bulunacaktır diyor. Bu da işin müjde tarafı. Sen de, ben de o son tarafa girmeye çalışalım. Allah azmimizi, himmetimizi âli eylesin. İnallahi yuhibbu <gülüyor> ma'ali'l-imam diye Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Allah âli himmet olan insanları sever. Ve cealna <gülüyor> minhum eymeten yahduna bi'emrina lamma sabru. Nebi la buyuruyor ki Secde Suresi'nin son ayetlerinde bak beni İsrail'den İsrailoğullarından yani Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam böyle peki büyük peygamberlerin Yahudi milletin içerisinden gönderilen, onlara gönderilen peki böyle e, muazzam peygamberler diyor Cenab-ı Hak Celle Celal'ı gönderdik. Ama bunların bir özelliği var diyor Allahu Teala. Niçin onları seçtim özellikle diyor, lemma sabörü bunlar var ya Bunlar çok sabırlı, çok metanetli, çok böyle kaya gibi insanlar. Tuttuğu dalı bırakmayanlar peki. Yani kellesi gider, davası gitmez insanlar. Bak demiyor da bunlar çok namaz kıldığı için, çok zikrettiği için veya şu şu özellikten dolayı ya lemma diyor, yüksek performanslı insanlar bunlar. Allah için, din için peki, gayretleri süper seviyede insanlar ondan dolayı diyor onları tercih ettik diyor. Bize de böyle olmak düşer. Senin ecdadın daha imsak vaktindeyken bırak şimdi ezanı mezanı. Ezanı daha yarım saat var 45 dakika var imsak vaktindeyken İstanbul'un yedi tepesinde mehter çalardı. Bam gün bam gün bam gün bam gün İstanbul yer yerinden oynuyor peki. Adam mehterle kalkıyor şeyden yataktan. Sabahleyin peki ininden çıkan arslan gibi, kükrüye kükrüye peki. Nedir peki dert? Dert şudur, herkes görev başına, herkes silah başına. Sürekli cihat ruhuyla yatıyor, sürekli cihat ruhuyla kalkıyor. O milletin Allah'tan başka kim durdurur ya? Kim durdurur ya? Sonra efendim meydanlarda, ne bileyim işte, halkın yoğun olarak bulunduğu bütün noktalarda, Noktalarda peki nöbet çalardı, növbet ne? Davul çalardı, kocaman davul, bomgün bomgün bomgün. Şimdi, şimdi nasıl istiklal marşı okunuyor? Herkes böyle esas duruşta, saygı duruşunda bulunuyor, eskiden növbet vururdu Ecdat. Niye? Herkes sahip olmuş olduğu davayı bir hatırlasın, gaflet olabilir toplumda. Tabi adam dünya işi ile uğraşıyor. Ticareti var, şovusu var, su var vesaire, gaflet gelebilir. O davul vurduğu zaman peki herkes zınk olduğu yerde kalırdı, tamam, emret padişahım. Yani o an emir bekliyor, atla atına, yürü! Dendiği zaman hazırım demekte de o. Ben camiye gelmiyorum. Ne olacak benim halim? Eksiklerimiz çok. Allah yırtıkları ve sökükleri tamir etmeye bizleri muvaffak eylesin. Amen.